Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve sallallahu ala nabiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd. Dua ile alakalı mevzulara devam ediyoruz kaldığımız yerden inşallah. Evet. Geçen haftalarda hatırlarsanız bir şeyler bahsettik duayla alakalı değil mi? Duanın faziletiyle vesaire. Şimdi kaldığımız yerden dua ile alakalı dua e, dua ile alakalı mevzulara devam edeceğiz inşallah. Şimdi diyoruz ki Müslüman'ın duası icabet olunur. Bir Müslüman'ın duası icabet olunur. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadise diyor ki مَا عَلَى الْعَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُوا اللّٰهَ بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللّٰهُ اِيَّاهَا اَوْ صَرَفَ عَنْهُ عَنِ السُّءٍ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُوا بِإِسْمٍ اَوْ قَتِعَةِ رَحِمٍ Diyor ki Allah, yani yeryüzünde herhangi bir Müslüman dua eder de mutlaka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 Diyor ki Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem sonra rafa aydehi. dua etti sonra ellerini kaldırdı. Demek ki dua ederken ellerini ellerimizi kaldıracağız bu maruf. Hatta diyor ki o sahabe "Varaitu bayata ibtay." Hatta diyor ki ben onun koltuk katlarının beyazlarını beyazlığını gördüm diyor Allah Resulü. Evet. Ellerini böyle kaldırdı yani. Evet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 Bağışlanma istediği zaman tek parmağıyla işaret edebilir Bu sünnettir. Mesela dua ediyorsun değil mi? Şöyle, ya Rabbi beni bağışla, sonra ya Rabbi beni, ee, bana marfilet et gibilerinden parmağınla işaret edebilirsin. Bu duanın sıfatlarından bir tanesi Normal dua yani Yok şöyle dua ediyorsun ya, Hı -hı. isteme, e, bağışlanma dile dileyeceğin zaman mesela parmağınla işaret edebilirsin. Bir parmağınla bir parmağınla. Diğerleri içeri mi yürüyor yoksa? Yok bu böyle normal böyle. Ya yani mesela dersin ki mesela ediyorsun dersin yarabbi beni bağışla sonra devam edersin böyle, yani. <gülüyor> tamam mı? Bu şekilde... Hayat'teki parmağa kaldırılmada aynı bir şey ediliyor. Teşevhütte mi? Ee, ha da... ha tamam teşevhütte. Onun hikmeti Allahu Alem yani. Şimdi onun hikmetini Allahu Alem ama burada e, neden parmak kaldırılıyor duada onu bel belirtmiş. Yani diyor ki e, ne zaman kaldırılıyor onu bel belirtmiş istiğfar ettiğin zaman. Ama Ebürkünde o sizin söylediğinizde hikmet belli değil. Onda herhangi bir hikmet bildirilmemiş ki işte zaten birazdan gelecek. E, ve kötü bir felaketin kaldırılmasını istediğinde de elleri çok uzat çok uzatırsin şöyle şu şekilde. Şimdi bu ne? Şunu şöyle diyelim. Eee İbn Abbas'tan bir rivayet var. Nebi sallallahu aleyhi diyor ki: "El mes'elatu en terfa'a yadayke hazu ve menkibei au nahvehuma." Diyor ki bir şey istediğin zaman ellerini omuzları izasına kadar veya yakın yani kaldırırsın diyor bir şey istediğin zaman vel istiğfar en tuşira bu usbi'in bi isbi'in vahide bir şey mağfiret dilediğin zaman da tek parmağınla işaret vardır vel iptihal en temuddeye deyke cemiyen yani böyle afetlerde veya büyük azapların kaldırılması için mesela olduğu ki deprem oldu ser oldu vesaire. ellerini böyle çok uzatmak vesaire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 dışını değil de iç tarafını yüz taraf e, kendi yüzüne yönelterek dua edilir. Bu da maruf, eee Malik ibn Nasr hadisi var. Nebi sallallahu diyor ki: "İza es'eltumullah fes'aluhu bi batni akuffikum ve la tes'aluhu Sizden bir yok Allah'tan istediğiniz zaman ellerinizin iç tarafıyla işte, isteyin, dış tarafıyla değil. Bu hadiste mevcut, Ebu Davud'da mevcut şu bu hadiste. Bir var mı? Şimdi şu var. Bir dua var o birazdan, o, o, birazdan <gülüyor> o birazdan gelecek inşallah. İşte ha o birazdan gelecek. Mesela afetler için. için vesaire bu yağmur duasında falan böyle. Hatta rida var ya şu elbiseyi, elbiseyi dahi ters çevirme var. Ben Suud'la bir yağmur duasında katılmıştım ilk böyle. Yağmur duası yapıldı. Yağmur duasından sonra herkes rida'larını elbiselerini ters çevirdi şöyle. Hiç, i̇çi dışı aldılar öyle giydiler yani Böyle birkaç saat kalıyorsun yani Bu şeyin alameti böyle Rabbe karşı zelil olmayı kendini acındırmak tabiri caizse Hani bir felaket gelmiş ya Onun alameti ona işaret olarak Orada var bu o gelecek inşallah o dailerde Biz şu an normal duadan bahsediyoruz Normal duanın sıfatı olarak bu şekilde O yüzden Nebis Aleyhisselam ne diyor Ellerinizin iç tarafıyla dış tarafıyla e, Değil tamam mı? Bunu da bu şekilde böyle bilirim Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım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 la yezal e, yustajabu lil abdi ma lem yed'u bi ismin ew katii ati rahimin ma lem yeste'ci'l şimdi Nebi s.a.v diyor ki dua et yani e, e, bir günah veya akrabalık bağını kesmeye dua etmediği müddetçe kişinin e, yani etmediği etmediği müddetçe kişinin duası ne olur? kabul olur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 Yani aceleden kastınız ne Diyor ki, Allah Resul diyor ki bu kişi şöyle der قَدْ دَعَوْتُ قَدْ دَعَوْتُ Ben dua ettim, dua ettim فَلَمْ اَرَى يَسْتَج۪يبُ لِي فَيَسْتَحْسِرُ Ben dua ettim, dua ettim ve hiç benim duamın icabet olunduğunu görmedim. Sonra bu kişi ne yapar? Duayı keser. اِنْ دَعَوْتُ Yani فَيَسْتَحْسِرُ اِنْ دَعَوْتُ دُعَ Bu kişi ne yapar duayı? Keser. Dua etmeyin ne yapar? Ya da uddua, duaya bırakır. Ya da uddil ya da uddua, duayı burada ne yapar? Bırakır. O zaman demek ki acele etme de duaya ne engel? Ancak ancak isticcal aceleden kasıt ney Allah Resulü'nün? Burada önemli bir nokta var. Aceleden kasıt kişi dua ettiği zaman hemen cevap verilmesi verilmesini beklememek değil. Bunu bekleyebilirsin.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 E du, şeyde asılı kaldım. E, balkonda asılı kaldım düşeceğim tekerle tamam mı? E, ya Rabbi bana yardım et. O an istiyorsun sanırım. Bu demek değildir acele etmeyeceksin. Bekle düşsen de havada da isteyebilirsin. Değil. Çünkü neden? Burada acele etmemekten maksat nasları topladığımızda ortaya çıkar. Çünkü nebi Sa bunun derdi ne? Şimdi nebi sallallah mesela istisqa yağmur dualarında acilen istiyordu. Neden? Ümmet helak olmuş yani. Hani eee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 Dua el insan bi şerr duâehu bil hayr ve insan acûla insan hayra dua ettiği gibi şerre de duâ etmektedir. İnsan çok acelecidir diyor Allah azze ve celle. Yani bak burada yerme adına söylüyor Allah azze ve celle. Evet, i̇nsan banka hesabıdan faiz else baştırıyor iki tarafta hayırlı olsun diye mesela yani. öyle bir evet. durum var Aynen. ya. Aynen. <gülüyor> doğru yani bana... doğru. Yani öyle bir şey var yani... ya, o yani girip çıkıyorsan <gülüyor> hayırlı olsun diyor. yani hesap açtırıyor ya. Evet. Evet.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 Fainnallaha amara'l mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah diyor resullere emrettiğini müminlere de emretmiştir. Sonra ayeti söylüyor. Ne diyor ayette? Sonra nebi sallallahu aleyhi söylüyor ki ya eyyuher rasul. Şimdi Allah bu, bu ayette resullere yöneliyor ama bunu bize de emrediyor. Şimdi başladı ya Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Kur'an'da yok ya eyyuher rasul. Ey ey, resul, ey, ey ya eyyuhar, ya eyyuher rusul. Ey rus ey resuller temiz olanlardan helal olanlardan iy. Ve amelu Salih amel işleyin. İnni bima taamalon alem. Ben sizin yaptıklarınızı bilenim. Sonra yine Allahu Teala başka bir ayette tabi bu nebi sallallahu aleyhi söylemeye devam ediyor. Ya eyyuhellezina amenu. Ey iman edenler bakın bu sefer ne oldu? Sadece şöyle diz Ey iman edenler. Ya eyyuhellezina amenu.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 Üçüncüsü hayra dua etmek. Hayır bir şey dua etmek. Dördüncüsü yakin üzere olmak. İnan. Yakin üzere olmak. Beşincisi helal ile rızıklanmak. Yani helal, rızık. Şarkıda hiç mümin olmadığına göre demek ki... Yok. Mümin olmak olmadığına göre...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 Bizim Sümeyye uyku mu geldi? Efendim Uyuyucan mı? Uyuyabilir mi içeriden? Ya kucağıma gel gel, gel. gel. Gelecek kucağımı? Gel yap, çık hmm. Hadi koy kafanı Koy kafanı Tamam Bugün dedim böyle bir getireyim bunu Şeye getireceğim bunu alışveriş merkezi var ya bir <gülüyor> kere getirdim bu <gülüyor> <gülüyor> Uyuma gideceksin oraya tamam O yüzden dediğim gibi kafirin duası kabul olabilir tabii, yani mümkündür yani. Bunda bir şey yok yani inşallah. Var mı soru bunun hakkında, yoksa fıkha geçelim. Şöyle. Tamam. Fıkha geçelim inşallah. En son kaldığımız yer, ben hatırlamıyorum ama, bakayım. Hocam bir bu şartlar varsa, dua bizim kabul olacak mı yani? Vallahi Tesin ya, kabul olacak Ama kabul olması ne? Onu bir hadisle kayıtladık. Devam edecek. Birincisi ya dua kabul olacak. İkincisi dua ettiğin için ya basından bir şey kalkacak. Üç ya da mizahında toplanacak. Bu şekilde kabule bu şekilde bakarsan kabul Kıramete olacak. Diyamete de kalabilir yani. Evet. Ama bu şartlar eksik olursa mesela bir kısmı bir kısmı eksik olursa kesinlikle kabul olunmaz. Mesela bunlardan bir tanesi ihlas. Ama helal yemek Şimdi bunu mutlak üzerine söylenen mi bu tartışılır bu ayrı bir mevzu ama bunun dışında mesela ihlas şartlardan ihlas olayını al kesinlikle şirktir zaten Allah'tan başında dua etmek. İşte diyorsun ki ya bilmem ne hazretleri bana çocuk ver bana yağmur ya mesela e burada ihlas gitti bu kesin kabul olmaz bu ayrı bir bak Ama diğer şartlar mutlak mıdır yoksa mutlak e, Evet. Duanın kabul olduğunu anlayıp anlayamadığımız için istediğimizin olması lazım. İstediğimiz olursa kabul oldu, öbür türlü olmalı. Taraftan... Yok öyle bakma. Mesela senin başına bir kötülük gelecektir. Kaldırılmıştır bilmezsin. Değil mi? Bakın bak, bak, bir şey geldi. Bu duanın başında ve sonunda salatü selam okumak. Gelecek o. Var Hı. Hı. tabii. Acelecek de gider. Tabii. <gülüyor> tabii. Duanın adaplarındandır o. Şimdi bu şartlarından o adaplarından o yüzden saymadık. Şimdi duadan önce Allah'a sena var, Resul'a Resul salat var. Biz niye zikretmedik onları? Şimdi bu söylediğimiz beş tanesi ney? Şartı. Bunlar olmazsa olmaz. Ebürü, adabı. Yani olmazsa da olur ama olsa hem sünnettir hem de adaptandır. O yüzden bu beşi arasında saymadık. Önümüzdeki derste adaplarını sayacağız. Bu adaplardan Allah Resulü'ne salat selam var, Allah'a övgü var. Anlatabiliyor muyum? Başka şeyler var. O yüzden şey bunlar arasında... Yani, kabul, Heh, şey... kabul olmayı tabi, bu tehdit üstüne tehkittir yani. Düşünün sen, ihlas, bu şartla nefsi var, helal yöngül... Yani edilmemesi çok zor ya. <gülüyor> İnan edilmemesi çok zor yani. Yani Allah, Allah Azze ve Celle'nin zaten rahmeti gazabını geçmiştir yani, hadiste olduğu üzere. Allah diyor ki, benim rahmetim gazabımı geçmiştir. Evet. En son ne anlattık biz? Ben vallahi hah tamam. Şimdi demiştik ki bismillah. Ee, i̇mam ne yapar? Ee, tekbiri eee sesli okur. Kim mecbur? Yoksa arkasındaki nasıl duyacakdı onu, duyacaktı değil mi? Biz bunların hepsini anlatmıştık. Değil mi? Sonra ellerini omuzları hizasına kadar veya kulaklarına yakın bir yere kadar kaldırır. Ona Değil mi? Elleri nereye bağlar? Onların hepsini bahsetmiştik. Gözlerini nereye koyar onların hepsine bahsetmiştik yani. hatta demiştik ki gözleri e, tam e, secde mahalline dikmeye dahil hiçbir delil net bir şekilde yok ancak işte <gülüyor> <gülüyor> e, istilal edilen bazı hadisler var i̇şte Resulullah kahveye geliyor işte gözlerini hiç yerden kaldırmıyor falan onların hiçbiri net delil değil demiştik vesaire onları anlatmıştık e, <gülüyor> ama havaya bakamayız sağa sola bakamayız ya düz önün vardır ya da yerin vardır Aslen yere bakmaktır, huşuduyla. Fıtrat ona yöneliyor zaten insanın Bununla yapısı. Tabii. Işte yani. Ama bunu özellikle ne için söyledik? Mesela Kabe'de bir insan Kabe'ye bakarak kılar, o yüzden ona bir şey diyemeyiz demiştik Tamam. Bunların hepsini anlatmıştık. Evet. Şekere, Abdullah şeker yapıl, yapıl, şeker verir mi ona? Şeker Ne bileyim, veriyor. Çay yapabilir miyim? Tabii, istersen. Yanımda mı? Hayır, otur. Hı? Ya burada otur, oturup oturacağım. <gülüyor> i̇çeriye atılır olur. içeri. Yat. Evet. En son dedi ki Euzubillahimineşşeytanirracim der Sonra der ki Bismillahirrahmanirrahim Şimdi ne yapıyor bunu? Şafiler işte Şafi mezhebinde sesli okullar Bismillahirrahmanirrahim'in Ama diyor ki o uygun değil Yani şöyle uygun değil Çünkü net Enes radiyallahu anh'ın net kavli var Diyor ki ben Sallaytu kalfen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Ve Ebi Bekir ve Ömer ve Osman felem lem esma ahaden minhum yeşheru Bismillahirrahmanirrahim Ben Ebu Bekir, o, e, Osman, e, Ömer ve Osman radiyallahu anh'ın bunların arkasında namaz kıldım. Hiçbirinin hiçbirinin Bismillahirrahmanirrahim'i açıktan okuduğunu yani sesli olarak okuduğunu hiç görmedim. E, Bizimkileri nereden getiriyorlar bunu? Enes İbni Malik. Bunu nereden getiriyorlar? Bunu şuradan getiriyorlar. E, şimdi bu Bismillahirrahmanirrahim Fatiha'nın başında var ya. Evet. Fatiha'nın başında. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim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 Ama baktığın zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın burada fiili ortada. Tamam Evet. Bir şekilde olur ya. Şimdi imam başkan sonra altına da o başlayacak. İmam diyecek başka bir imam var. Evet. <gülüyor> en <gülüyor> bir sesli olur yani. Ya o kadar sesli okumuyoruz ki imamın önüne geçelim diye. Yok bunu zaten e, evet. biz kimin bunu için ya. söyledik? İmam için. Diyor. İmam için söylüyoruz biz bunu zaten buna dikkat edelim. Burası yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> Öyle mi anladınız? Yok canım cemaat tutup cemaatin ortasında tutup Bismillahirrahmanirrahim demeyecek zaten. Bu imam için. Bizim söylediğimiz imam için. Kabe'de çıkmasını onu da açıktan mı okunuyor? Yok açıktan okunmuyor Kabe'de. Yok kapalı, kapalı. Çünkü onlar Hanbeli. Hanbeli mezhebinde zaten kapalı okunuyor. Resulullah'ın burada Enes radıyallahu anh hadisi de açık ortada Resulullah'ın fiil olarak. Sonra ne yapar? Sonra Fatiha okur kişe Fatiha oku namazda. diyor ki la salate limen yakra bi ummul kitab Fatihası olmayanın namazı yoktur. Şimdi burada çok işgal bir olay var arkadaşlar. Çok işgal bir olay var. Şimdi Hanefilerden başka var yani tabiinlerden falan var da hani mezhep adı altında hiç Fatiha okumama sadece Hanefi mezhebinde var ama bu biraz işgal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 Bu olmuyor işte. Neden olmuyor? Çünkü baktığımız zaman Allah Resulü hadiste net diyor ki Fatiha'sı olmayan namazı yoktur. Hatta bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam e, namaz kılarken, kıraat okurken kıraatı ona ağır geliyor. Sonra siz herhalde okuyorsunuz diyor. E, sahabeye dönüp. Onlar da evet ey Allah'ın Resulü diyor. Allah Resulü diyor yapmayın. Sadece Fatiha'yı okun diyor. O yüzden imamın arkasında kılan bir insanın Fatiha'yı okuması lazım. Yani Bakın Hanifilerin delili yok değil, var. Kendilerine göre delili var ama Allahu u Alem bunu Resulullah'ın fiiline sahabeleri söyledikleri söze baktığımız zaman Hanifilerin bu konudaki görüşü biraz zayıf kalıyor. Yani Fatih'e okumak lazım yani. Ben söylüyorum ben de, her tam zaman. O zaman Nasıl? Kaç aydır geliyorsun? <gülüyor> Sıralama kitap. <gülüyor> yok yok. Kita yok yok. yok. Şimdi sizin, ya bakın mesele o değil ki mesela şu an Hiçbir camide kılan insanın hiçbirine bir hanefi senin namazın bozuldu diyebilir miyiz? Böyle bir şey olabilir mi ya? Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir şey kesinlikle düşünülemez. Şimdi biz burada ilim okuyoruz, işin fıkhi boyutunu konuşuyoruz sadece. Peki önce bir şey yapalım ona tabi olursa? Kime? Zaten imam atardır. Zaten tek olduğunuz zaman tek okuyorsunuz değil mi? Onda bir sorun, sorun yok. Şimdi imama uyarken de ne olursa olsun okumak lazım arkadaşlar. Buna önemlilik dedikler çekelim. Ya imamla beraber tekrarlarsın imamı dinlerken.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 Okuyacaksın ama sesli namazlarda imamı dinleyeceksin. Bu ikinci görüş. 3 görüş de Hanifi mezhebinin görüşü. Ne sesli ne sessiz namazlarda hiçbirinde okumayacaksın. Yani ya sesli sessiz hepsinde okuyacaksın. Ya seslilerde okumayıp seslilerde okuyacaksın. Sessizlerde okumayıp seslilerde okuyacaksın. Ya da hiçbirinde okumayacaksın. Biz, ama baktığımız zaman Resulullah'ın bu söylediği okuyuz. sabah namazıyla alakalı. Bakın demin söylediğim hadis. Allah Resulü kıraat okuyor. Sabah namazında olduğu halde okunmasını emrediyor Allahu Teala ve Sülalası'na Çok var ha O kadar çok ki kütüb-i sitenin hepsinde hadisi var. Kütüb bütün bu meşhur kütüb-i sitadisin hepsinde var bu Fatiha okunmasına şart olduğuna dair. Bu bu eee olay eee daha sonra gelen o Ebû Yusuf imam Ez-Zuhrevet diyor. Onlar imamlarına tabi olmuşlardı bu konuda. Evet ama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 Ancak işte mesela Hanbeli bir şey diyenlerden Diyor ki mesela imam sesli namazlarda İmamı okursun, imamı dinlersin Sesli namazlarda İmamı dinlersin, sessiz namazlarda okursun şart. Ama Allahu u Alem her halükarda okumak lazım Çünkü sabah namazı hakkında gelen Divayet var, Allah Resulü okunmasını istiyor Hatta fathiyası olmayanın Namazı yoktur diyor, ayrı bir e, Bir bap yani, hani bu namazı Bozulmayla alakalı demiyoruz, biz bugünkü Hanifilerin Namazına bir insan batıl dese Sapıtır yani, bunu kim söyler, bunu belki Atıyorum. Yaşar Nuri söyler, başkası söyler. Anlatıyorum. Ehli Sünnet'ten hiç kimse bunu söylemez. Namazları batıl oldu bunların diye. Evet. Ama en güzel Fatiha'yı nerede okumak? İmam. İmam. Fatiha'yı bitirdikten sonra okumak. En güzel. Evet. Söyle. <gülüyor> Şeyde... Yani 1 2 3 4 tamam değil mi? Sessizlerde iyi hocam mesela sessizle namazlarında değil mi? O namazında. O bitiriyor. Ezanı söylediğimde geçtiğim ha. Sen evet. Fatiha'yı okuyorsun. Fatiha'yı okuyorum. Sessizce içinden Fatiha'yı okuyorsun. Tabii içinden yani Fatiha'yı. Ezanı yani. sureyi okumuyor. sureyi okumuyorsun. Z okumuyorsun. O, biz okumuyoruz. Cemaat, cemaat yana olarak yana okumuyoruz. Yok cemaat cemaat sadece Fatiha okuyacak cemaat. Ezanı sureyi okumuyoruz biz. Cemaat. Cemaat. Okumuyorsun ama yani imama Uydu, uydu. Uydu imama diyorsun. Zaman sureyi dinlememekle uyuyor musun imama? Hayır hayır. Burada dinle... Uyuyor U musun yani? Uyudum imama. Şimdi mesela ne manada uydum imama? Şimdi uyudum imama ise eğer her şeyde uyacaksan o zaman imam sesli Fatih'e okurken biz de okuyalım imama uyacağız diye. İmama uyumanın nasıl Allah Resulü anlatıyor bize. He, Şimdi mesela hani ben imama uymakla emrolundum eğer buradan kasıt umum olarak anlarsak o zaman...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 Sen imamla Fatiha'yı, imam Fatiha'yı okudu, bitirdi. Yani sen, sonra Zammu Sure'ye geçti, uzun bir Zammu Sure'ye. Sen ne yaptın bu arada? Fatiha'yı okuyorsun ya. Fatiha'yı bitirdikten sonra Zammu Sure'ye okuyamazsın sen. Abi dinliyorsun, o zaman dinlemek zorundasın. Bir süphaneke'yi ancak ne zaman okusun Yani bunu istiftah duası diyor, süphaneke veya başka birini seçersin, o ayrı. İmam sustuğu için, hani giriş yapıyorsun ya beraber imamla. İmam sustuğu için o yüzden sen imamla beraber...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 Bir daha süreceksin. İmamı dinleyeceksin. Çünkü imamı namazı dinlemek Fatiha dışında farzdır. Senin şey sorunun. Evet. Burada. Şimdi biz şeyi biliyoruz. İmam Allahuekber dedi, rükûya gitti. Sen bir kere söyledin. Namaz rekata yetişmez olursun. Tabii rükûda imama yetişsen vekata yetişirsin. Faciir gitti. bak. O istisna. O istisna bak. Şimdi âlimler <gülüyor> bir kere ihtilaf etmiş. Kıyam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 Ama deniz ölüsü ne olmuş? İstisna Bu da bunun gibi. O yüzden orada senden Fatiha ne oluyor? Düşüyor. düşüyor. Orada senden Fatiha. Mağfur süresi süremisin bunu okuman için? Mesela ihlas suresinin son ayetini okurken ya sen şimdi şöyle çıkardım. yapalım bak. Namaza girdin mi? diyelim ki. Dedin ki elhamdülillah ama biraz geç kaldım. Dedin ki elhamdülillahi rabbil alemin errahman rahim. İmam Rukiye'ye, tamam Rukiye gideceğim. Tamamlayamazsın ki. Yani gittiğin i̇ki, yere kadar. Iki, e, ben çok hızlı okuyayım tamamlayayım bunu da yapamazsın. Neden? E çünkü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 Hemen diyebilirsin hemen tabi olabilirsin hızlıca. Hani son bir ayet hikayet ayet kalmışsa Fatiha'dan o zaman malum ki sen yetişebilirsin orada bir sorun yok yani. Ama dedin ki Elhamdülillah Rabbil Alemin İmam gitti ben tamamlayayım. Değil. Namazını iptal eder. Direkt imama tabi olacaksın orada senden Fatiha düşer. Rüküde yetişmişsin hükmünü alır orada.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 Ee içeri kat. Evet. Sonra ne yapar kişi? Sonra ee tekbir getirir, rukedir eder. Sonra rukeden kalkar, değil mi? Sonca Tekbirle alakalı şey var mı o? Başlayış ve bitiş yerleri var mı hareketlere göre rüküye, rüküden kalkışın, başlangıçı... Tekbir rüküyi, mi? He? Elleri kaldırma mı, ses olarak mı? Ses olarak, mesela Allahu Ekberi, başlayış bitiriş yeri... Şimdi bu bazı ibareler var, tamam mı? Arap Dili Hedebiyatı'nda bu iza vesaire falan. Sen tam böyle eğilmeye gidiyorsun ya, eğilmeye niyetleniyorsun Allahu Ekber dersin gidersin. Bitişi de hareketi bitişiyle orantılı mı oluyor? Ya, şöyle yapalım. Meblise istesin, yok yok. Düşme sınırlar. Yok, düşme Mesela şimdi şöyle e, kıyamdasın ya, eller burada. Eller burada kıyamdasın. Biraz göbeğinin hafif üstü dönüştük değil mi burada? He. Şöyle. Ocak bir oranak yapayım mı çocuğu? Bir şey içer mi? Heh, içer, iyi şey olur. Yapayım. Çok iyi olur. Bir zahmet. Ilık olsun. Üzerine biraz soğuk su koy bir zahmet. E, şimdi şöyle durdun kıyamda. Allahu Ekber dedin, gittin. Şimdi elleri de kaldırıyorum o gelecek o mevzu. Tamam mı? <gülüyor> Allahu Ekber dedin, gittin. Yani rivayetleri topladığınız zaman kırktan fazla delil var yani. Eser, delil vesaire elleri kaldırmaya dair rivayetlerde ki bunu Şafir mezhebi yapıyor. Hanbeli mezhebi yapıyor, Maliki mezhebinden de bir kısmı yapıyor bunu. Şimdi şöyle Allahu Ekber diyorsun gidiyorsun. Böyle bu şekilde. Bildiğimiz normal bu camilerde yapılıyor ya. Fazla kaldırmak yok, değil. Başlangıç gibi bir Ben o kadar kaldırıyorum arkadaş. Ya şimdi kulağın üzerine zaten elleri kaldıramazmış. Mesela şöyle yapanlar var. Bayağı... Ya demek ki burada ya buraya şu kadar. Mi? Şu omuz hizası. Omuz hizası yeterli. Şimdi şöyle arkadaşlar bir Müslümanın ellerini şu noktalarda, şu yerlerde kaldırması lazım. Şimdi birincisi Allahu Ekber. Onu anlattık ya şur şuraya kadar şöyle. Şöyle yapmadan şöyle yakın. Tamam mı? Ya da omuzları hizasına kadar. Bu şekilde kaldırır rivayet ellerini bağla. Fatiha'yı okuyun, gideceğim, bir de burada kaldırmak omuzları rizasına. Bir de kalkarken kaldırmak. 3. 3 yerde var. Bir de 4 rekatlı veya 3 rekatlı namazlarda hani teşehhütten sonra otur, oturmaktan tahiyyat diyelim buna daha böyle şeyle. Tahiyyattan sonra 3. rekata kalkıyorsun ya ayakta mesela ot, oşurdun mesela okudun neyse hayatı falan. Kalktın şöyle ayağa. Kalkarken 3. rekata bir de kaldırma var. Bunların hepsi dinle ve Bir Müslümanın böyle yapması lazım. Yani ne kadar Hanefi mezhebe buna mukalevet etmezse de onlar İbni Mesud radiyallahu anh'tan rivayeti getiriyorlar. Ee, bazı halimler ona de O baktığın zaman e, kendisinden daha sikalar aşağız. Yani bunda şey biraz kelam var. Ona pek girmeyelim ama bir bir namaz kılan Müslümanın ellerini kaldırması lazım inşallah. Yani çözünün, Tamam yeter buna şartlarından mı yoksa yok namazın şartlarından değil ama e, namazın şartlarından değil bir insan e, ellerini kaldırmasa bu namazını bozmaz yani o bazen, ayrı bir mevzu ama bazen o uysa bazen hamlete ise... uysa yok değil e, şimdi burada baktığın zaman Allah Resulü'nün sahabelerinin hepsinin ameli Bilmiyorum. ellerini kaldırmaktı ...kaldırıyorlardı. Bunlar ellerini kaldırıyorlardı. İmallarızdan anlayamadık. Öyle bakma. Öyle bak yani Onların hepsine cevap verdik ya. Evet. Öyle değil. Hayır. Bir kere şimdi Ebu Hanife'nin kaldırmadığına dair delil nerede? Eshabından var. Ama Ebu Hanife'nin kaldırmadığına dair delil nerede? Bunu biraz şey yapmak lazım. Evet. Şimdi, şimdi Allah bu, Allah. bu biraz sonrası. Sıcak bir şey. Bir İki. Şimdi alimler özel kitap yazmışlar. Bir alim nasıl hataya düşebilir?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 Yani o söz cümleyi kurmadan önce her şey anlaşılmıştı. Hani <gülüyor> <gülüyor> öğrendiniz artık. O hangi oldu yani? Evet. <gülüyor> yani. Ruki işte ellerini ne yapar? Dizlerine koyar vesaire. O yüzden sadece dört e e yerde vardır işte. Bir tek bir de el kaldırmak. İki Ruki'ye giderken, 3 Ruki'den kalkarken 4 de ikinci oturuştan İkinci yani ikinci e, oturuştan, hayattan. Başlamadan önce mi yani? Besmele'den önce üç, mi? 3'e kalkarken. İlk tekbir var ya, ilk tekbir Çünkü bu bir. Üç, 3'e kalkarken diyorsun, tabii. oturuştan kalkarken... Ka yani şimdi oturuştan kalkıyorsun, kalkıyorsun kaldırdın, koydun herhalde. Yani. allah Ekber'i dedin kalkarken, yukarıda evet. bir daha diyor musun? Abi? Yok, şimdi, şimdi bir ya, insan ne zaman ya, allah Ekber'e kalk kalkış esnada diyorsun ya? Şu kalkış esnası Başım, aşağıda... Bakın şu oturuşu yani. düşün, ha, oturuşu düşün. Dedim ki allah Ekber kalktım. Böyle Kalktığın hatta. anda bir de Allah-u Ekber sadece hareketi yapıyorsun. Yok tabi canım tabi. Bir de Allah-u Yok iki allah kere değil de. bir kere. Yani o kalkış ona kalkı, yetiyor. Evet yani. tabi o kalkış ona yetiyor. Evet. İşte rüküde subhane rabbiyel azim der. Çünkü e, allah dediği gibi rüküde Rabbi tazim edin. Secdede duayı çoğaltın. Sonra semiallahu lümen hamid eder. Bunların hepsi ma maruf. Kalktığı zaman düz itital olduğu zaman Rabbena ve hamd der. مِلْ اسَّمَوَاتِ وَمِلْ أَلْعَرْضِ وَمِلْ أَمَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْضٍ Bunu da ekleyebilir, diyebilir, bu caizdir. Doğru. Ama imam, imamın arkasında kılıyorsa sadece رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ diyecek, semiallahu dhu men hamid edemeyecek imamlar arasında. Bu Hanifi mezhebinde de böyle. Bunu diyor muyuz? Yani bir şey, bir... Hanifi mezhebinin bir, bir kısım fakirlerinde de bu böyle, evet. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ Daha sonra <gülüyor> hamden kesīran tayyiben Tabi o da var. <gülüyor> bu da var. Bizim i̇mamın dediğini demeyeceğiz orada Semi Allah'a emanet. Biz sadece Yok, Rabbena elhamd. Onun bitirmesini mi bekliyoruz? Semi Allah'a emanet derken denecek olur mu? İmam Semi Allah'a emanet derken diyecek. Sen diyeceksin ki Rabbena bari. ve leke elhamd. Rabbena leke elhamd, Rabbena ve leke Rabbena, Allahümme. İmam, Allahuma... İmam da Rabbena leke elhamd diyor mu? Tabi. İmam Her der. İmam der, der, der, İmam der, evet. Evet önce ellerini mi koyar, dizlerini mi koyar? Bunda alemler ihtilaf etmişler.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 E, Rahatsızlıkla o yüzden Rahatsızlıkla zor olabilir o da. Ya, bu ayrı da işte, onlara bahsetmiyor Rahatsızlıkla zor oluyor yani <gülüyor> Elle mi rahatsız olman lazım Ayaklarla zor <gülüyor> olamaz Sümeyye dur Sen bunu içebilir misin? Ben Güzel mi? Ah, Beğendin mi? Hı? Hı -hı. Tutabilir herhalde Çok güzelmiş tamam Sen buradan iç tamam mı? Heh buradan iç tamam Evet Dediğim gibi alimler <gülüyor> bunu tartışmış Elle mi gidilir dizle mi Elle gidene de bir şey diyemezsin Dizle gidene de bir şey diyemiyorsun. İkisinin, i̇kisinin de kendilerine göre delili var. O yüzden burada serbestsiniz. Ama şöyle diyeyim ben. E, biz tabii ki e, cum, e, dizle gitmemiz çok daha uygun yani. Çünkü bu cumhur ulemanın görüşü bu bir. İkincisi dizle gidilir diyenlerin Allah alem delilleri çok daha güçlü, açık ve net inşallah. Bir sorun yok yani. Tamam mı? O yüzden önce dizle gideceğiz inşallah. Hücudaki diz, e, pozisyondaki ellerin duruşu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 Ayağını kaldırdı arkadan bir çember taktı namazın altısını düşürdü bunu ya Vallahi Burcu şahit oldu. oldum. Burda sonunda Sinan'da Osman şimdi böyle namaz kılarken Haşim <gülüyor> tuttu yanına duştu. Haşim <gülüyor> tuttu. Beni görmedim Haşim yaptın ama. Haşim diye ben aldım ayağımı orta paçana koydum. <gülüyor> Osman'ı Şimdi biz ona. iki arkadaş bunu yeni öğrendik tamam mı? Bunun sünnet olduğunu. Ee, şimdi topukları birleştirme var yan yana böyle değme. Ayakları birleştirme. Hatta suda giderse de böyle insanlar çok birleştirirler ayaklarını birbirlerine. Şimdi, ama benim önümde arkadaş... Ama şimdi adam hani buradaki, buradaki camide gevşek durduğun zaman ayağını açmak yerine izin Ya şimdi Doğru. zaten Doğru. adam sana sıkışık olursa aya yapacak. ayağını çok böyle açmaya üzerinde yani, kalmıyor. Yani, Yerinde dursan ayağın birbirine abi, yetişir zaman, zaten. Ayağın bir kişiden girecek kadar yakalanıyor ya boşluklara. Şimdi ben namaz kılıyorum. Arkadaş hemen benim önümde, tam benim izamda, bir, bir saf önümde ama izamda tam karşımda.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 Ha, biraz daha arkadaş biraz daha açtı namazını içinde tamam mı adam hafif daha çekti adam bir daha arkadaş biraz daha açtı adamın ayağına tam bitişti. hani <gülüyor> şeyde durursun ya askerde böyle selamda vallahi var <gülüyor> arkadaşın ayağıyla <da> şöyle <gülüyor> bir buçuk <gülüyor> metre belki açıldı şimdi adam sol ayağını şimdi sol ayağına bitişmiş benim arkadaşın sağ ayağı ya yani sağ ayağa adamın sol ayağına bitişmiş Adam kaldırdı ayağını şöyle, onun e, sağ ayağının arkasına getirdi namazın içine. Ç Ç Bir sefer taktı. Tamam <gülüyor> mı <gülüyor> arkadaş? <gülüyor> Geri düştü ama şöyle yani elini koyup yere hemen destek işte alıp tekrar kalktı tamam yani yani mı? <gülüyor> Halbuki bu caiz biz. değil yani <gülüyor> namazı bu... Namaz <gülüyor> dile gitti hocam. Tabii işte onu diyorum böyle yani insan, insan bazen basiretli olması lazım. Adam diyor ki ya ön saf basiretli tutuyor mesela beş kişiyi on kişiyi ezerek gidiyor.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 kime karşı şey hani kime karşı avretini göstermeyecek böyle bir olay yok zaten kadınla ay aynen omuzlarını aynen aynen erkek gibi kılacak bazı alimler bunu şey için göstermişte işte kadın avretini örsün böyle bir şey yok yani bu mantıktır yani anlatayım mı? bu mantık böyle bir şey yok evet e, secdede Subhane Rabbiyel A'la diyecek burada işte Ebu e Davut'ta da var A'la really? A'la dil A'la e Subhane Rabbiyel A'la arapçada e'a tabii kebirun ekber ha alam bilir ama yani çok yüce çok e, yüce çok üstte isten sonra ayında şedde mi var orada evet ayında Hı. şedde var a'la subhanarabb benim Ra yüce rabbim var, her türlü var. eksikliklerden münezzehdir diyoruz biz orada zaten sonra tekbir getirerek e, başını kaldırır İki secde arasında oturur. Üç kere... Rab A, secde arasında <gülüyor> okuyan var mı? İki secde arasında. O da var. <gülüyor> Rabbikfirli, Rab Rabbikfirli, Rabbikfirli. Rab Onun tam şey... Vezbirli ne demek? Vezbirli Yalnız oturma bir şey öyleydi. Allah'ın malfirli, ben hani, ve affinli, ve şimdi bu cebir var ya cebir olayı bu aklıma geldi cebriye mezhebi well oradan var yani bu beni kişiyi mecbur kılma ama senin söylediğin noktada o kelime şey tam o yer için tam aklımda değil tamam ama onun dışında ne diyordun söyle bak e bağışla onu biliyorum to... rahmet et o kelimeden sonrası rızık ver bana rahmet et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 cebir. cebir. Zor, zor. zor oradan zor. gelir yani. Evet. Ha evet. tabii. Allahu aleym mümkün. tabi Oha oradan 7 azar üzerine ne yapar? Secde eder. Hadiste geçtiği üzere evet. bu ustu hadisinde 7 aza üzerine. tabi bu alınla burun bir yani. Deyecek. Tabii. Deyecek. 7 azar üzerine. Bir şey, topuklar diyecek. E secde de mi? Secdede topuklar değmesi, bunda ihtilaf var. Topukları değdireceğim misin? Değdir değdirmek en iyidir yani. Mesela... Kompleri sadece topuk? Yok şöyle birleştireceksin komple. Topuk değdiği zaman zaten ne olacak ki? Yani şöyle o, olması biraz şey olur yani. Komple Sezide ayaklarını değdireceksin inşallah. Secdede topuk nasıl değeceksin? <gülüyor> Parmak üstüne böyle topuklar böyle... <gülüyor> ha, ben topuk Şimdi şey rivayeti gibi. Mesela Hz. Ayşe ayakların, Allah ayaklarına değmesi olayı var. Ayrı olursa nasıl iki değecek mesela? Allah'a ararken nasıl? Şey yapanlar var ya, şu şey, e, Rukû'dan kalkınca birleştiriyor mu? Nasıldı? Yok, Rukû'ya giderken mi birleştiriyorlar? Şöyle daha gör, görüyorum Rukû'ya Ayağ birleştiriyorlar. Ayağı var mı? <gülüyor> yok yok. Rukû'ya giderken veya şeyden? Yok. Ama dediğim gibi Rukû'da bak şöyle durdun ya abi, şöyle düz durdun ya. Şöyle. Dilde biraz hafif yanlara ayırmak lazım. Ama dediğim gibi cemaatteysen buna biraz dikkat. Böyle çok şey yan tarafa zarar vermemek şartıyla. Şey meselesi. Çünkü yücafi adudeyhi encenbeyhi şeklinde abi gerek yoktu yani. Allah razı olsun. Oturuşta ayağa kalkarken secdelerle falan bu ayakların şey, sabit de, olması de, iki de, ayakta de, yerde de, mi olacak? Nerede? Ne zaman? Şey, secde anında. Evet. Tabi. 7 aza üzerinde. Hani, tamam. Mesela... Oturuştan ayağa kalkışta e başka nasıl olacak ki zaten? Zaten yerde her zaman ayağa. E kalkarken birazcık böyle şey oluyor mu acaba? Havalanma gibi... Yok yok olmuyor olmuyor. Kalkarken olsa bir şey olmaz. Kalkarken olsa çünkü artık secdeyi bitirmişsin sen. Tamam secde yerde oluyor. Secde yerde olacak tabi. Evet. İki secde arasındaki duvayla okuyan... Yani tekrar secdeye gittiğinde... Buna sökülür diye bir hadisi var mı öyle bir şey var? Şey var olayı işte diyorsun ya mesela <gülüyor> Rabbehfirli, Rabbehfirli, Rabbehfirli Üç kere mi söylüyorsun, bir kere mi? Üç kere Bir kere olur mu? Ya şimdi Bir kere olur tabi Yani her rükunlerde Yani Mesela bir kere Sübhane Rabbi'ye olur, bir kere Sübhane Rabbi'ye olur, olur. ama sünnet olan biz üç kere Rabbe gfirli yani Rabbe gfirli O üçünü dedin, iki secde evet. arasında söylüyorsun ona. Evet. Onu üç kere mi söylemek gerekir? Bir kere Şart bir değil üç kere ama sünnet olan üç keredir. Bir kere de söylesen Olur, bir kere de söylesen olur. En azından o şey anlamında, mesela iki secde arasında... Tamam, bir kere söylesen yani de olur, hiçbir şey söyleyeyim. anlamında, yani en azından onu söyleyeyim... Tamam. O değil, o illa senin okumanın e, e, vakti ile alakalı... E, Bakma, yine bekle. Hani çok hızlı okumun sonunu birazdır yani eğer mutmainlikten bahsedeyim. <gülüyor> Ama sayı rakam olarak bir, bir kere okuyabilirsin. Bunda bir sorun yok yani. Ama üçü de tamamlayabilirsin. Ki aslan üçtür yani inşallah. Rivayetlerde üç kere Rabb'e fıhırlı, Rabb'e olayı var. Huzeyfe'nin hadisi var çünkü onun neseyi Evet. İkinci kere de aynı şekilde secde eder. Tamam Sonra tekrar ayağa kalkar. O tamam. O burada bitirelim zaten bir saat oldu. Bir şey yok şart değil. Tamam. Burada bitirelim inşallah. Allahu alem ve sallallahu ala nebiya Muhammedin ve ala al-i